Gönül çok çırpındı durdun Beni taştan taşa vurdun Ömrümü boşasa savurdun Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne olacağı bilinmezmiş Olayım derken bahtiyar Oldum düşkün bir ihtiyar Terkeyledi çok yaran yar Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne olacağı bilinmezmiş. bilinmezmiş Çalıştım hep gündüz gecen Ulaştım hep hece hece Sonra çözüldü bilmecen Bak çizgisi silinmezmiş ne olacağı bilinmezmiş, ne olacağı bilinmezmiş Olayım derken baktiyar, oldum düşkün bir ihtiyar Terkeyledi çok yaran yar, bak çizgisi silinmezmiş Ne olacağı bilinmezmiş ne olacağı bilinmezmiş Eşe, dosta bağışlan Vefa hiçbir zaman Bağışına olma pişman Baht çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne bilinmez bilinmezmiş Olayım derken bahtiyar. Oldum düşkün bir iktiyar, Terk eyledi çok yaran yar Bak silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne olacağı bilinmezmiş Mümin de dert ekleme Hiç kimseye yük yükleme Vakit yok artık bekleme Baht çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne olacağı bilinmezmiş Olayım derken baktiyar Oldum düşkün bir ihtiyar Terkeledi çok yaran yar Baht çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş N'olacağı bilinmezmiş Başladım yere döndüm Orda yandım, oradan söndüm Yanarken gerçeği gördüm çizgisi silinmezmiş nolacağımı bilinmezmiş N'olacağı bilinmezmiş Olayım derken baktı yar Oldum düşkün bir ihtiyar, terk çok yaram yar. Bak çizgisi silinmezmiş, ne bilinmezmiş, ne olacağı bilinmezmiş.